Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Sufiler, Sufiliye ve Sufilere dair söyleyeceğimiz şudur, Sufilere benzeyenler vardır, Bir de benzeyenlere benzeyenler, Halk ve avam, Bunların hepsine sufi der. Gerçi bunların hakiki sufilerin hallerinden, sözlerinden ve mertebelerinden haberleri yoktur. Ama sufilere bütün yabancı da değillerdir. Zira sonuçta sufilere benzeyenler veya benzeyenlere benzeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme benzerse Onlardandır buyurur. Evet, bunlar sufi değildir. Ama sufi sayılırlar. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik rivayet eder. Biri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir. Ve, Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diye sorar. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, cevap vermez. Ayağa kalkıp namaza durur. Namazı bitirdikten sonra, kıyametin ne zaman kopacağını soran nerededir buyurur. Buradayım ya Resulallah der soru sahibi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın ki, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorsun der. Sahabi, Kıyamet için çok fazla namaz, oruç ve amelim yok. Ama Allah ve Resûlünü çok seviyorum der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kişi sevdiğiyle beraber aşrolacaktır buyurur. Zira kişi sevdiğiyle bir gönül yakınlığı kurar. Bu hadis-i şerifle salih ve hayırlı kişileri sevme, onlardan ayrılmama teşvik edilmektedir. Diğer bir rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününün ne zaman kopacağını soran sahabiye, kişi sevdiğiyle beraberdir. O halde, sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurmuştur. Bu şu demektir, kimi seviyorsan, kıyamet gününde onunla olacaksın.'' Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik, Müslümanların imandan sonra en çok sevindikleri haber budur der. Demek ki, Sufilere benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenler, kıyamet gününde Sufilerle birlikte olacaktır. Onlarınki gibi amelleri olmasa da, onlara duydukları muhabbetin bereketiyle, kendilerinden kopmayacaklar. Allah ondan razı olsun. Ebu Zer el-Gıfari şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulullah, biri bir kavmi sever, ama ameli sevdiği kavminki kadar yoksa, durumu ne olur diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer, kimi seversen, onunla beraber olacaksın buyurdu. Şunu bil, Sufilere benzeyip, onlara muhabbet duymaları, Sufilerin ruhaniyetlerinin tesiriyle olur. Zira, Hak Teâlâ'nın emirlerini, ona yakın olanları, ve yakınlığına vesile olacak şeyleri sevmek, ancak, ruhun cezbesiyle mümkün olabilir. Şu da var ki, Sufilere benzeyenler, Nefsin karanlıklarından henüz kurtulmamış, sufilerse bu aşamayı geçmişlerdir. Sufilere benzeyenler, üzerlerinde nefslerinden izler kalsa da, mutasavvıf sufilerin hallerinden haberdar olup, onlarla birliktedirler. Unutma ki, sufilerin yoluna girmenin birinci şartı imandır. Sufilerin hallerini tasdik edip, Bunlara inanmak. Sonra, bu yolu kabullenip yola çıkmak, seyru suluk etmektir. Ancak bundan sonra sufilerin meşrebinden zevk alınabilir. O halde, sufilere benzeyenlerin iman sahibi olduklarını bil. Sufilerin hallerini tasdik ettiklerini. Böyle bir tasdik, tasavvufi yolun büyük esası ve şartıdır. Sufilere benzeyenler de iki çeşittir. Biri benzeyen, diğeri benzeyenlere benzeyen. Gerçek benzeyen, sufilerin yoluna, hakiki anlamda iman edip, gereğince amel edendir. Böyle olan, murakabe sahibi olur. Sonra da, sufi olup, müşahede ehli olabilir. Biri, Sufilerin ve tasavvuf ehlinin hallerini bilmese, bunlara dair arzu duyup asli maksatlarına yönelmese, sadece dış görünüş olarak onlara benzeyip hırka giyse, sureten onlar gibi olsa, Sufilere benzemiş sayılmaz. Benzeyenlere benzemiş sayılır. Kişinin bu şekilde Sufilere yakın olması bile bir gayesinin olduğunu gösterir. Sufiler ve Sufilere benzeyenler öyledir ki, onlarla oturup kalkanlar da şaki olmaz. Sufilerin sayesinde, ebedi saadete ve yüksek bir makama ulaşırlar. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hak Teala'nın yollarda dolaşıp zikredenleri tespit eden melekleri vardır. Cenabı hakkı zikreden bir topluluğa rastladıklarında, gelin aradığımız bunlardır diye birbirlerine seslenirler, gelirler ve zikreden bu topluluğu semaya kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu meleklerden daha iyi bildiği halde onlara kullarım ne diyor diye sorar. Melekler Sübhanallah diyerek seni uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diye tekbir getiriyor, sana hamdlerini bildiriyor ve yüceliğini dile getiriyorlar derler. Aradaki konuşma şöyle devam eder. Peki, onlar beni gördüler mi? Hayır, vallahi seni görmediler. Beni görselerdi ne yaparlardı? Seni görselerdi, daha çok ibadet eder, şanını daha fazla yüceltir, uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni daha çok tenzih ederlerdi. Kullarım benden ne istiyor? Cennetini istiyorlar. Cenneti görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Vallahi cenneti görmüş değiller. Ya cenneti görselerdi? Cenneti görselerdi, onu büyük bir iştiyakla ister ve elde etmek için büyük gayret gösterirlerdi. Neden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden korkup sana sığınıyorlar. Peki, cehennemi görmüşler mi? Hayır. Vallahi görmüş değiller. Ya görselerdi? Görselerdi, Ondan daha çok kaçar, Ve pek fazla korkarlardı. Sizi şahit tutup söylüyorum, Bu zikreden kullarımı bağışladım. Bunun üzerine, Meleklerden biri, Aralarında bulunan şu kişi, Aslında onlardan değildir. Bir vesileyle, Aralarına katılmıştır deyince, Hak Teâlâ, Orada oturanlar öyle kimselerdir ki aralarında bulunanlar kötü olmaz buyurur.